1961 numaralı konu İbn Mesud'un yemeğin tesbih edişini duyması. Evet, biz mucizeleri bereket sayardık. Siz ise onları korkutucu olarak görüyorsunuz. Biz peygamberle beraber bir seferde bulunuyorduk. Suyumuz azaldı. Hazreti Peygamber, "Kim'in yanında fazla su varsa getirsin." dedi. İçinde az bir su bulunan bir kap getirdiler. Hazreti Peygamber elini kabın içine sokarak, "Bereketli ve temiz olan suya ve Allah'ın indirdiği berekete gelin." dedi. Ben Hazreti Peygamber Peygamberin parmaklarından suyun aktığını bizzat gördüm, Hazreti Peygamber ile yemek yerken yemeğin tesbih edişini duyardık.